Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah, Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anmayla Allah'ı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki, Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette nasibi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır, veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmeyi engelleyici bir iş ortaya çıkar. Allah'ım, beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni, Kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.